Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Mirac'ın İsra bölümü. Miraç Aleyhisselam Hazretlerinin en büyük mucizesi. Evrensel mucize Evreni Evini kaplayan bir mucize. Bu iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü Beşli Haram'dan Beşli Asa'ya Mescid-i Haram, Mekke'ye mükerremeden. Mescid, isim Mekke'e geliyor, Arapça, seyredekinden geliyor. Namaz kılan yer, daha doğrusu seyredilen yer anlamına geliyor, mescid. En üstün meclis, mescid, yeryüzünde, mescid-i Haram deniyor. Yani Kabe'nin çevresi olan meşrit. Bunu da hikmeti var tabi. Kabe ilk bina kılınan yer dünyada. İlk olarak bina yapılan Kabe. Adem babamız önce de orada bina vardı. Saf inciden bir bina vardı orada. İki kapısı vardı doğuya ya. Sonra Nuh tufan bu göğe kaldırıldı. Hazreti İbrahim Ali'nin zamanına kadar da olduğu yer boş kaldı. Yalnız temeli duruyordu. Yine yoktu orada böyle. İki peygamber Kabe'yi inşa etti. İki peygamber çalışmadı. Biri usta, biri ameliydi böyle. Hazreti İbrahim Aleyhisselam usta. Cevri Aleyhisselam mühendis. Ondan o gösteriyor yapacak yerini. İsmail Aleyhisselam da o da taş taşıyordu. karıyordu. Babası yardım ediyordu. Böyle. İki peygamberin bizler çalışarak yaptığı bir binaydı. Kabe'nin bazı zaman. Önceleri Kabe'nin çevresinde ölü bir meşil yoktu Kabe etrafında boş bir alan vardı. Hemen yanı başında evler vardı. Girdi çıkıntılı. O dönemde belediye bir plan olmadığı için rast evlerdi evlerdi. Cahilet dönemindeki Arap'lar onların merkeziydi. Kabe'nin yanındaki boş alan merkeziydi. Kimin boşluktu varsa yoldan gelmişse oraya gelirdi. O toplu girişe doğru böyle. Hazirbenin dönemine kadar orası böyle kaldı. Hazirbenin döneminde İslam erdemleri genişledi, Müslüman çoğaldı, hacı ömre yapanlar çoğaldı, dar geldi. Aradı evlere var görüntü çıkıntılı, Tavafı önlüyorlar. Kargaşak oluyor. Hazır yaptı? Bir düzüm müşkün yapması için burasını istimlak yaptı. İstimlak yaptı. Parasını tabi verdi. Evleri istimlak yaptılar evlere böyle. İslam'da bu var. Anlaşılan bu şekilde. Etrafına duvar çekti. Bir buçuk lira kadar aşağı bir metre yüksekliğinde duvar çekti. İlk olarak arası Etrafa çevrili, bir tane geldi böylece. Kabe, kıblemiz. Yani Miraç, oradan başladığı için, miracın kökünü, Kabe, Haram şey olduğu için, biraz da açmam gerekiyor konuyu. Kabe, kıblemiz. Yani namazda döndüğümüz yer. Öyle denir, namaz da fars. Bela bir ödü. Fevvalli veşheke şak dönmekti Rahmet Beyle. Ondan evvel Kuruzun'dan ödünme şaksa'ya. Rahmet bu emir gelince Fevvalli veşheke yüzüne dön Kabe cihetine. Kabe dönmek farz oldu. Kabe'yi görenlerin tam isabeti farz. Yani Beytullah'ta namaz kılanlar yatan namaz kılınların orada Kabe görenlerin tam isabeti farz. Önden çekilsin Kabe isabeti şartlıların böyle. Bir de gayet deniyor. Orada olmayanlar işine işte gerekiyor? Şartlı. Ayet-i göre o yöne döndü mü oluyor. Ne gerekiyor bu sefer? Bir insan Kabe görerek namaz kılarsa namazdan dönük demesi gerek yok. Döndü cihen döndüğüne bela. Ama gayb olan bir insan yani orada olmayan, Mesela bizler ne gerekiyor? Namazdan dönün küneyecek. Dönün kabire girece Böyle. O tarafa döndük ama tabi sefer imkanı var mı? İmkanımız var. O şey bir gün olsun buradan o şey aşı uzayınca kaçını aşar bunu bela bela. Çamde o bina değil muhterine bu böyle. Kabe o bina değil böyle. Kabe'nin bulunduğu arsa, orası, orası kıblemiz. O bina değil böyle. Şerri-i tahavide dediğim konuda bilgi veriyor. Oradan bir kısa bir cümle okuyayım. Lev salli ala ebi Kubeyisin" cazet. Bir icmai. Bir insan diyor, Ebu Kubeys Dağı var biliyorsunuz. Bir de ne bileyle doğusunda, haliyetin hizasında bir dağ var böyle. Adı Ebu Kubeys Dağı. Yani çok kutsal bir dağ böylece. Şey. Peygamber'e konuşan bir dağ. Öyle bir dağ. Bir insan diyor Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine zirvesine namaz kırsa Kabe'ye dönüp de namazı caiz. İcma ile. Yani bütün eshabın müşkü İsmail'e tamazık tamamdır. Ne bunu söylüyor bu şekilde? Çünkü o kâbinası aşıyor orasındayınlar. Kâbinası istiyorsan da tabi böyle. Daha zengin kalan evet, o binaya doğru dönüyor ama bina aşırıda kalıyor bu şekilde. Eğer kıble o bina olsaydı ama orada orta cahil olmaz böyle. Mesela günümüzde ikinci katlaması kalanlar var. Üç kat namaz kılanlar var, etrafta oteller var, birçok şey binalar var, ama cariz olmaz bu şeyler böylece. Demek ki aslı kıble o binanın çapı değil, eni boyu değil böyle. Çapı değil, yerin altına yedinci adı kadar, ta gömdere kadar kıble yapmış oluyor böyle. Uçak namaz carizce uçakta, namaz amazı da, da. uçakta böyle. Ki kaybı hipsetilse kişi namaz kılıyor, namaz carizce oluyor. O bina, Kabe'nin binası, o Tavih şerinde, Kabe'nin orada bilgi görüyor şöyle buyuruyor, Kabe'nin binası yolda alınsa, bahçede götürülse, hatta Meşri Haram'da, orta alınsa da, bahçede götürülse, o Kabe sayılmıyor muhtemelinde. Bina Kabe olmuyor muhtemelde. Demek ki Kabe binası alınsa, Mesela öyle örneğin helikopterle öyle bir teknoloji bulundu, temellerine bir şey kondu, bir şey kondu böyle helikopter alındı, başkaya götürüldü. Aynı hani Kâbe binası. Örtü aynı örtü. Ama orası Kıble olmamı muhtemeler. Ya da Kıble'nin, Kabe'nin bir misli, aynı benzeri, bina yapılsa başka bir yere, hani Kıble'nin çapında, yeni boyu, örtüsü şekilde, başka bir bina yapılsa, onu tabi etmek haram olur böyle. Yani bir tabi haram oluyor böyle. O diyor ki maske varsa diniyle imana gider bu tabi. Kâbül olsa böyle. Demek ki kıblemiz Kâbül'ün bulunduğu arsa. Din değil böyle. Pergamber Aleyhisselam Hazreti'nin ömrü, yani dünya yaşantısı çok garip geçti muhtemelen Rabbim öğret dilemiş böyle. Yani Peygamber çoğu böyle oldu. Birkaç peygamber hariç hayatıyla böyle oldu. Zeynep Annesi Hazretleri diyorsanız yetim düğüne geldi. Altı yaşında annesini kaybetti. İkinci yetimlik. İkisinin dedesi baktı iki sene. O da evadetti. İkisi yaşında yeni yetim kaldı. Üstüne böyle. Demek eğitim kalıyor, yani bakımını başka yükleniyor, üstleniyor bakımını. Tam alışıyor bir yere. Ne senince? Sonu değildi böyle, halen e değildi böyle. Onun alışmıştı. Annesine getirildi, tabi anne bildiği için, hele Peygamber tabi gönlünü tabi sevdi, annesi alıştı. Anne oğlu, babası bir aile, ikisi beraberler, artık beraber beraber İki sene sonra onu isne kaybetti. Altı yaşında, o alıştığı hayat. Yani bir insan bir evden başlıyor ve taşınsa, mi farklı mu sen böyle? Hatta insan bir arabadan başka başlıyor arabaya girsin, yanağı kendi alsın, farklı mı sen böyle Bir farklı aldı. Alışkanlıklar var. Yetiyim mi de bu şey var muhataben böyle? Işte. Yani hani alışmışken, o yuvada bir yıkalı dağıldı yuva. Yengesi aldı. Amca Abdullah'ı aldı böyle. İkisi onlara beraber kaldı. Tabii yeni bir yuva, yeni bir yapı, aile her şey böyle farklı. Yetimin arası daha fazla oldu. İkisi onu da kaybetti. Amcası Ebu Talib aldı bu sefer böyle. Yengesi Fatıma, amca Ebu Talib gerçekten Peygamber'i sevdiler böyle. Ama ne de olsa abi, bir fazla komuş oldular. Sonra evlendi Elhamdülillah 25 yaşında Hatice-i Valide Validemiz Hatice-i deniyor. Büyük Hatice anlamadım. Böyle. Bir numaralı Müslüman dünyada. Bir numaralı İlk o iban böyle. Bir numaralı böyle. İlk o namaz kılık böyle cemaatta dünyada gibi. İlk böyle böyle. Ve 10. yılda nüvvetin Nübümet, Peygamber'in başı anlamına geliyor. Nübümet 10. yılında önce Ebru Talib öldü. Ebru Talib amcası, Kulevşin reisi, Peygamber arka çıkıyordu Aleyhisselam Hazretleri'ne, arkadan dururdu, onu korurdu, onun için öldü. Üç gün sonra da Hatice Valide muhtemelidir. Peygamber'imizin iki tane bir dayanağı vardı dışarıda, beşer oldu insan olarak böyle. Evde yuvada eşi Hatice annemiz. Dışarıda amcası var. Onlar gidince Ebu Tahreti Mekke'nin reisi olunca durum değişti muhtemelenler. Hayat böyle muhtemelen hayat böyle. Geniş çıkış hayatta böyle. Yani yola giderken bile bir insan <gülüyor> araba olsun yer olsun düz olmaz muhtemelen yollar. İnsan bir yokuşu vardır çıkışı var, inişi vardır. Girişi günüzü vardır, İnsan Allah güler böyle. Çünkü Al İslam devletleri, Mekkiye müfriat yapamaz oldu, öne, engellendi böyle. Ebu Talib Talip abucesi görüşlülesi oldu, artık öne sek şekildi, taşlama, hakaretler, şunlar, bundan kimse görüşülmez böyle. Fakat tabii Peygamber durmak yok. Mutlaka su durur mu durmaz akar su deme. Günlü geçtin. bulur yine beraber. Oraya kırarır, buraya oraya buraya kırarır berleşen. Mutlaka biri şey buru berleşe işte. İşte bu Peygamberlik moda. Peygamber berleş. Peygamber yolu bu ama. Eğer engel çıksa tabi zaman geliyor baskı işinleri kurulabilir. Her şey olabilir. Demek ki her şartta her koşulda ne gerekiyor? Durmak yok beraber. Arkadaşlar gibi o yer altından, yanda sağ üstüne devam ediyor bu şekilde. İzlediğiniz için Mazatere'de Taif'e gitti. Yanladı da Zeyd aldı. Esnaf-ı İkram'dan. Zeyd'i. Zeyd'in Zeyd bir özelliği var. Çok fahtandır. Taif'e gitti. Onlar davete başladı. Beklede olmuyor artık. İmkansız ki. Ne hikmetse Rabbine hikmet tabii böyle bir ay, bir ay bir peygamber Allah'ın Resulü Hatem'in Enbiya, son peygamber o onun ağzını dinliyorlar Kuran-ı O açıklamasını yapıyor. Her şeyindeyken bir tek iş bana gelmedi. Bir ay böyle. Artık iyice bıklı taifler bir gün Taşa peygamber. Çocuklara böyle para verirler. atıyorlar. Aynı şekilde oluyor musunuz? Öğrenciye böyle, böyle, çocukları böyle ele verirler para, başlatıyor musunuz böyle? Aynı şey tarif olmuyor böyle, her şey böyle. ziyet yanında ver, sahabi, Hazreti, Hazreti. Ne yaparız, ziyet Bak, taş gibi verdi, öyle geçiyor böyle. Tek Resulullah bir şey gelmezler İnsan elinde olmadan. Yerkes yani olarak kişi bir taşla sakınır. Elle olmadan böyle. Kimse gözünü kapatır falan böyle şey. Hazreti Zeyd gözünü kırpmadan böyle. Gözünü kırpmadan böyle başını, gözünü bedenini bedenle sipariyor Peygamber'e. Herhalde yara ver oldu. Bu arada Peygamber'e ayaklarına da taş geldi, ayaklarına peynir yer alandı. Hazreti orada durulmayacak. Tekrar dönüş Dekiye Mükerme'ye. Mütterine onlara bunları hatırlamaz gerekecek bu konuları. Yani İslam o kadar kolay zina et beni muhtemelenler. Cennet uruzi yok o kadar böyle. Yani efendim Musul'tan sıcak su, sıcak akıyor kışın. Yazı, serin su akıyor. Her şey tertemiz, her şey bol bol muhtemelenler bu şekilde. Bir namaz bu bile bu şey Yani bırak İslam'a sahibi çıkan belamlar. Peki şey, Aleyhisselam adetleri Mekke'ye mükremeye geldi. Yine bir gün çok yoruldu bunu müşrikler peygamberte. Hakaret edip çok yoruldu. Çok üzüldü, hüzün oldu. Akşamdan sonra Ümmü Hane denen kadın. Ebu Talib'in kızı. Hastanın ablası oluyor. Peygamberin amca amcasının kızı olmuş oluyor efendim. Peygamberimiz onun evine geldi. Gece, karanlıkta Tek başına. Ümmü Hane seslendi. Kim o? diye sordu. Ben Muhammed'im. Ee, eğer müsaade senede bu sana misafir geldim. Yatacak bir yerim kalmadı bu gece. Sana geldim. Dedi, haberim de haberim de bir şey hazırladım. Yemekten bir şey bu şekilde. Yemek isteyemem dedi böyle. Yatacak bana bir yer ver, yeter bu şekilde. Böyle. İşleri girdi. Hasır verdi. Yatak olarak hazır. Atla. Böyle bir dönem bir Allah'ın rüşdülü, kahret embia, ne bakıyor, otel gitmiyor, beş yıldan itibaren. Al yağmur, bir hasır verdi, kişi bir hasır verdi, bir ipek verdi kendisine, su içerdi diğerlerden, gıcı yokmuş ama böyle. En azı ne gitti? Hemen adam şok, yorgundu, uykusuzdu, bir kimi aleti yattı hemen harbi ülke dalı gibi oldu. O zaman Mek alınan bir kuralı var kendine göre. Örf aletleri var onlardan beyleceği. Bir kimse bir misal kabul etti mi onu koruması mecbur da onlara göre beyleceği. Yani misal kabul ettiği halde onu koruyamazsa onunla ilgili aşağılısı böyle. O akşam mümahalini attı, babasının kılıcını aldı. Evin dışından dolaştığı gibi bir sabah kremi atanlar. Kimseye zarar vermiştir demiştik, beyleceği alışıyor. Şimdi bir söz vardır ya aramızda kul sıkılmadan hızlı gelin gelişmez ya muhteremler. Bunlar aslında tabi bir insan peygamber de olsa ama manev makamlarına soru yok, manev makamlarına yok Yani bir peygamber binlerce yıl yaşasa her saniye bir makam derece alsın bitmiyor gene böyle. Allah sonsuz her şey merhamet eder. Aslında peygamber bu seri sürükü oluyor bunlar. Sıkıntı mı böyle. Sınat şey. Bir insan çok bolu olsa, rahatı olsa, şan olsa, makam ve olsa, akışı olsa şunlara, bunlara, çevresi olsa insanın her şey elinde olsa bakın işte tembel olur, gevşer bu da arkadaşlar. Evlad ne istiyor? hüzünlü kalp, hüzünlü. Üzerinde ne oluyor? Kul acını biliyor. Yani kul kendini aşağı görüyor, hüzününü görüyor. Kuldaki bendi gidiyor. Onur gidiyor kulundan. Eyvallah, esma dertere hemen yattı, Uykuya dalar gibi oldu. Peygamberlerin gözü uyur, kalbi uyumaz. Kalbi açıktır. Her şey görüyor ama yine böyle. Tegahımız böyle uyku arasındayken tavan yarıldı muhtemelen böyle. Yarıldı böyle. Hadi Cebrahistan geldi. Cebrahistan geldi. Gülümsüyor. Ya Muhammed. Allah'a sallallahu. Çok sıkıntı çektim. Çok daraldın. Daha benim gördüm ki bir defa Fahabim çok sıkıntı dünyada. Onu getir bakalım, benim ayetlerimi görsün, yüce makamları görsün de, dünya gözünde büyümesin. Yani gökte çıkınca, gökten bir dünya insan bahsettiği ne olur, dünyayı, ne olur diyebilirim görüntü. Yıldızlar mesela bilebilirim görüntü. Dünyanın kaç katı büyük yıldızlar dahil? Bir yıldızlar. Dünyanın küçüksün be hocam. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ni aldı mu? Kâb'ın yanına geldiler. Kâb'ın yanına geliler. Şimdi ne gerekiyor da tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göktüre çıkacak. Uzayı geçecek böyle. Göktüre geçecek. Maddi alimi geçecek. Ama bir beşer insan yani böyle. Yani yapısı organist sistemleri onu yaratılmış. Yine yaratılmış böyle. Ne gerekiyor? Bedenine bir değişiklik bedende bedeninde. bedende var Aleyhisselam? Peygamberi de yat ya Muhammed Eberle'de böyle. Uzandı, yattı. Mübarek böyle işaret göz yaralı yarıldı Peygamberi de böyle. Tam buradan da aşırı aşağı yarıldı böyle. Muşak yok. Ağrı yok ama. Kanda atma sen böyle. Kanda yok yani böyle. Ne Peygamberin kalbini çıkardı bu tane Zemzem suyla yıkadı onun kanı. Zemzem suyuyla yıkadı. Zemzem suyla ilham aldınız. Yani cennetten getirmedi de, zemzem suyuyla onun kalbin yıkadı. Değiller. İşte kanın temizdi de. Bu kanın temizdi mutlaka böyle. İçine cennetten getirmiş bir tas. Alttan bir tas getirmişti cennetten. İçinde iman hikmet deniyor böyle. Doğum bile mümkün oldu böyle. Ancak ona bir umaraca. Onu boşalttık benim kalbine muhtemelen böyle. Tekrar birleşirdi. Açılma iş gibi böylece. Peygamber'in açısından başka bir hayat verildi muhtemelen böyle. Uzada yaşayabilir. Yerenti yaşayabilir. Mevla'yı görebilecek bir hayat böyle. Başka bir hayat böyle böyle. Yoksa öyle olmazsa mesela ilk Aleyhisselam adresi Nur dağıncı yaprağı görünüyor. Peygamber kovuk tuttu da böyle. Nereyi görecek alemde? Ama kalp korkmayacak artık. Korkma, gitti artık kalpden korkmaktan. bana? ne geldi? Cebrail aleyhisselam Elan buyurmuştu diye gelmeden önce. Ya Cebrail cihaneye git. O da bir bırakalım, bırak. Bir de hayvan tipi. Yanıt hayvanı. Onu götür Habime, ona binsin, onunla geçsin Kudüs'e. E. Cenab-ı Hak Aleyhisselam cihate girdi. Bakır ki, on binlerce Burak denen bir hayvan böyle. Aptan biraz daha küçükmüş, erkeminen büyümüş böylece. Ama bilinçli, akıllı muhtemelen böyle. Yani cehennin hayatı yaşayan bir yaşayamıyor. O hayatı yaşıyor böyle. Yani ben bir akıllı bir insanım benim Bir düşkün bir insanım. İdraklı insanım ben. Ben bir şeyim benim Akıllı, bilinçli, duruyu bir varlık benim. Cevran serang cehette gitti, baktı, burakları gördü ki, o cehette nasıl yok? oynuyorlar, geziyorlar, nimete yiyorlar. Yalnız bir tek burak kenara çekilmiş mahzun, hüzünlü Gözlerden yaşlı, hep işin var. Bir kadını çekti. Yanına gitti. Ya Burak, bak arkadaşlar oynuyorlar, bak iyi bir şey onlar, oynatıyorlar, koşuşuyorlar. Seni böyle duruyorsun. Şimdi ne derdin var. Tabii ki hassa yok cennete, hasta olsun. Hassa böyle. hasta. Ya Cevalli dedi. Biri sevdirdim demin kaç bin yıl önce. Ya Muhammed bir şey sevdirdim benim. O ismi aşık oldum. Bu aşk beni yakıyor. Aşk beni yakıyor, dayanamıyorum ona böyle. Yemeden kesildim, içmeden kesildim, her şeyden kesildim. O Muhammed ismine aşık oldum. Onu görmeden yaşayamayacağım. O hale geldi böyle. O zaman gel, sen bu akşam ona kavuşamayalım, ona kavuşamayalım. Ona nasıl bulacaktı böyle? Onu getirdim. Bu arada Cabraşiram Karışın Muhammed o Karışın dedi de peygamberler İbraniler. Karışın Muhammed söyle senin bin var bu Burak'a. Gel sen binecek. Bırak husu oldu ben bulaşayım da. Bindir mi bırak şimdi bak. Bindir mi bırak? Husuya mı işin bak. Yahvalı bırak bırak sen ne yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Hani açılır sen buna ya ceballe bana söz verseydi yani mahşere bana 10.000 binsin 10.000 bin yapacağım bilmem böyle. Mahşere bir sakın başla bilmesen ay binsin gene böyle. Yani, bine, yani Aleyhisselam, Aleyhisselam. bir sağ biram böyle. Teşkil olmuş Yani buraya bindi. Saada ceballe selam. Aliye ale selam etrafında 10.000'e melek. Mahalle bir törene muhtelif böyle. Yani dünyada Haşa böyle insanları aşağılıyorlar, onu görüyorlar, zeli görüyorlar, seviyorlar, sakat ediyorlar. Ama Allah katında, melekte katındaki makamı, daha dünyada bu. Tören o şekilde kur ise başlıyor böylece. Yolda çok tabi oluyor yollar böyle. Bırak gözünün gördüğü yere bir yere basıyor böyle. Dört ayı var tabii böyle. Tabii açık araziyor paraları. Kaç kilometreni görüyorsa bir oraya basıyor. İki yani öbür gözü gördüğe basıyor böyle. Yolda tabii çok şey böylece. Bir kadın yolda. Çok süslenmiş ama. Takıra takmış. Çok süslenmiş kadın. Ya Muhammed dur diye böyle Bağırdı. yani durmadı. Cebrahsar mı sordu? Cebrahsar kimdi o kadın bana böyle bağıran? O dünyadır bu. Dünyaydı böyle bu. Aslında genç güzel göründü. Ama yaşlı çirkin ki aslında böyle. Böyle göründü. Eğer dursaydın, ümmet dünyaya tapındadır insan, ümmetim böyle. Sadece bir genç. Daha başka olmadı atıyorum onlara bir genç erkek Ya Muhammed Ya Allah, Allah şantur deyince durdu bu şekilde o da İslam dini yeniden de taze de İslam dini İslam dini Zeynep Aleyhisselam adetleri giderken Medine'nin tabi geçtiği yolu bu Cebrail Aleyhisselam Ya Muhammed senin vatanın burada olacak Hicret'te buyurdu böylece Medine'nin geçerken orasını gördü Kudüs'e geldiler. Neden Kudüs'e götürüldü acaba şimdi? Neden Mekke'den haram şerifte göğe kaldırılmadı? Mekke'li haram şerif tabi, Kudüs'e ehtar muhteremler. Kudüs, iyi gelişim alanı yeryüzünde muhteremler. İlk gelişim alanı Kudüs'ü belli. Kurulduğu tarih bilmiyor Kudüsün belli. Yusuf zamanında fetolundu. Orada başka bir koyun vardı ama Amerika denen le ile, red ile, le ile bir toplum vardı. Onların kim adı bilmiyor. İlk ismi adı Diken illeri, Diken illeri. Yani onun torunun yeri, yer anlamına geliyor. Oraya götürüldü. Kudüs peygamberler diyarı muhterelerden. Hem her peygamber kuruş orada mutlaka böyle. Sonra gök kapısı oradan çıkıyor, çıkıyor göğe böyle. Gökten cevapsan gelsin, başka nere gelsin, yine göğe çıkarken oradan çıkıyor böyle. Gök kapısı oradan çıkıyor böyle. Çıkmışlar oraya gelindi. Oraya bir sahra diyorlar, kaya yani böyle. Sahra büyük taş anlamına geliyor aslında. Ee, bir sahra kaya, oraya gelince kusa bir kaya tabarası. orada bir halka varmış. Ya ne dicem ya Muhammed buraya buraya bağla bu halkaya. Her peygamber buraya bağladı bineğini. Onlar şey olsun evet, herhalde. Sen de tabii bırak kaçmazsan bir de sen oraya. Bir de şu anlama geliyor bu. Bağla ve tevekkül et yani. Hadis-i sevgeli ebele. Kayyid ve tevekkel. Kayyid ve tevekkel. Yani devine bağla, Allah tevek eder böyle. Oraya, bırak bağlı da oraya. Ne kadar peygamber gelip geçmişse, yeryüzünde, hepsi öyle peygamberi meşlid-i aksanın kapısına müstehendi. Meşlid-i aksa. Mescit biliyorsun tabii seyredilen yer yani Türkiye'ye bir cami deriz bu büyüklerine. Araplarızın meclislerine Arap de var. Fakir Araplarızı böyle. Bizde eğer küçükse meclis deriz. Büyükse cami deriz biz Türkiye'de böyle. Araplarızın evet. hepsi meclis derler. Meclide Aksa. Aksa en uzak anlamına geliyor. O dönemde en uzak meclisi Bekki'ye orası muhtememdir. Onun için bu isim vermişler. Meclisi Aksa'ya de Meşri Aksa Tehâm Bu da bizim ilk kübremiz tabi aynı zamanda. İlk kübremiz Mevlam önce biz oraya dönmeyi emretti. Meşri Aksa'ya. Oradan ilgiyi kesmemek için Tehâm 16-17 ay Bideyim Mümberde'de regamemiz oraya dönmeyi emretti. Arkası Kabe'ye girdi. Kendiler. Öyleyken onu da öğrendi. Öyle kullandı. Neden acaba? Orada Kabe var ki, Medine'de Kabe varken ki böyle döndü Bileci. Demek ki Müslümanlar oradan ilgisini kesmemeleri için Meclis-i Aksa'dan muhtemeliler. Meclis-i Aksa Kudüs'te. Davut Aleyhisselam o bunun inşaatına başladı. Davut Aleyhisselam başladı. Geniş tutu çok. Temellere kazıldı. Dur ölme başladı. Bir insan boyu dua yükselince ömrük etmedi muhteremler. Oğlu Süleyman Arslan vardı. Genç, delikan çok da gençim. Onu çağırdı. Bakarım Süleyman. Süleyman başka oldu var mı da? Onu çağırdı. Bakarım Süleyman dedi. Ben de Rabbimle kavuşacağım. Bu meclide başladım. Bunu sen bitirin inşallah. O da sözü olasını bitirin derlikten. Süleyman Aslan o da peygamber oldu. Süleyman seman tamamladı 7 yılda. Ama eşiği olmayan bir mesciddi ama. Mescid Aksa. Olmayacak bir böyle. Cinler çalışır. Cin de ağır böyle. Kocaman taşta yönülttüğü cinler getirilirler, Cinler denizi dalırlar. Gavvaserler bunlara. inci içi getirirler. Yer altından hazineleri gören cinler bulanları bunları altına getirirler. Fir altının mücevher, inci, mercan, yakuta süslendi böyle. Güneş vurunca gün üzeri insan gözü kamaşırmış böyle böyle. 7 yılda tamamlandı bu. 7 yılda tamamlandı. Sonra Şemona Şomada'yı tere 12 mahalle böldü Kudüs'ü düzenli şekilde. 12 mahalleye döndü. 12 tane 12'ye koyun vardır Yahudi arasında böyle. Yine geçiş yapacak fazla onları böyle. Herkes aynı mali bunları, on düzeni de. Şey Sınavı alsam tabii onun zamanında en fazla dönemiydi idi İsrail onun döneminde. Yer üzerine tam fakir ve köy oluyor yer üzerine. Tabii o da beşer insan, Peygamber de olsa, hatta bir camdan bir binada, <gülüyor> duvarları su camdı. Orada. Asraya yani bir değne dayanmıştı. Cinler çalışıyorlar, dışarıda başka insat ediyorlar. Onlar gözlüyor ülkembelece. Hazretlerim geldi. Ya Süleyman. Rabbim beni gönderdi. Badan geldi. Bir şeyle yatağım Yok. Yok. bir yatmayayım. Yok. Durdun gibi dur. vereceğim. mazlattır. Peki. Daya duruyor Asraya. Bak peygamber olsun muhteşemden böyle. Bir an bir saniye izin veremiyor böyle. Canını aldı. ama öyle ağızlığa bir şekilde öyle bir terazi kendisini. Düşme dağılmaktan böyle. Cinler de tabi cam duvardan camlar suçlu camlarda camdan duvar onlar böyle öldüğünü cinlerde çok çalıştılar böyle Ancak bir ağaç kurdu. Onun dayanan asraya geliyor. Kuru asrını içten yiye yiye yiye derken böyle a, o ağaç dayanan asrı kırılınca düştü. Onları öldürün adamı der. Cennet böyle. Sümrün Aleyhisselam'dan sonra muhteremler Hisa'lı oğulları şımarınca Rabbin kula nimet verir muhteremler. Eğer kul nimetini, kadrini, kıymetini bilir, Allah şükür ederse ben yani bununla eşitmez bu Elbette şeker tım le aziden Eğer şükür le Elbette de artırırım. Ama kul nimetin şükranı bilmedi. nakolik etti. Şu olmadı, bu olmadı, şu eksik, bu eksik başladı mı? İzleyişim muhterem bu şekilde böyle. Babil Hükümdar'ı buhtun nasıl eden bir zalim. Kutbeles kendisi. Bu kulise saldırdı. Saldırdı bir hatta önce. Belki yıl kadar önce aşağı yukarı. Bu kulise saldırdığı muhteremler. Bir toplum Allah'ın oramış oramışsa böyle onlara başladı bir bera et onlara geldi. Kurusu kanatlı kambel yollarda böyle, sel şey gibi böyle. En aşağı 70 bin kişi öldürüldü böyle, köşen geçildi böyle. Kalınlar esir alındı, bari düşüyorum bunlarda. Ve ne yaptı bu butunlar? Kurus yaktı, yıktı, 5000 taripe demiş, 6000 taripe Altı 6000'i ah, aldı oradan, onları aldı. Teratların yaktıları da harabet onlara böyle. Acı 70 yıl sonra. Hüsrev İran hükümdarı o Babil'i hükümdarı Babil'leri yıkın, de yıkınca, yıkınca Kulusi'ye tekrar bunları geri gönderdiler muhtemelenler. Sonra İsa'nın ölümünden sonra 40 sene sonra da miladi 70'te yani 67 yıl sonra Roman patoluğu Kulusi'ye girdi muhtemelen böyle. Kulusi'ye girdi. Yani şunu meşhurum Eğlenme Erşenbaşıları Kulüç'e gittiği zamanlar Kulüç'te büyük değil de böyle. Müslümanlar değil de böyle. O zaman Hıristiyanların elinde. Daha doğrusu Hristiyan son Hıristiyanları böyle. Kutber'in <gülüyor> ne zamanları. Kutber'si vardı böyle. Römbalı elinde böyle. Ancak Hic-i 30-16 yılında Hasbem'e zamanında Kulüç fetholdu muhterem'dir. Kudüs böyle. İslam orduları Filistin fethettiler. Suriye fetholundu. Kulis-i arteb alındı. Büyük Kale içerisinde. Dedi ki, eğer Halif-i Ömer'e gelirse Antisi Onuz'dur Beyler. Gönüllü Ömer'e olan muhteremler. Halif-i Ömer'e geldi. Hatta halif gelişi Müslümanlar öyle ki konulara gelişi muhteremler böyle her güneye başka ihbet var böyle bakınız. Haslamlar Medine'den bir grup askerle yani asker şimdi tabi. Gönüller böyle. Kuru sonra gelirlerken deve azdı. Bir ne dev azdı o Medine'nin bile böyle, böyle. İki kişiye hatta üç kişiye bazen bir deve düşürüyor böylece. Löbeteş'e bir ne kadar herkes böylece. Hazreti Ömer, devletin başkanı. Hem de onun da dünya süper gücünün başı böyle. Devletin başkanı, halife, kendisi. bir deve düştü. kendisinin de kölesine. Bir kölesine. O zaman köyler, deve yücelerdi. Ayakta yürür şöyle ve günlerce yürür böyle köyler. Böyle usuyor o şekilde efendim de oturdu. Böyle böyle. Hazreti Ömer, deve bindi köle tutuyorlarını, yürü gidiyor böyle. Tabi çaylıklara parçalanan deri, şamları ayakları çatlıyor, dikene batıyor. Çakıl ayakları keşiyorlar. Bir merhale gelendi. Mola verildi. Tepe binecek. İlk hastalığında sen bir makam şimdi. Nasıl olur efendim ya? Ben senin kölenim. Bak her köle deriyi gidiyorlar bu şekilde. Ben senin kölenim ya. Hem sen halifesin. Hem de emirisin. Nasıl olur bunu? Ben bilemiyorum. Harbineceksin böyle. Yok bilemiyorum. hakime herhalde diyorum. Olmaz. Olmaz böyle. Burada öyle dersin ama maaşlar sıkışınca seyahat az geldi mi? Sıkıştır mı? Derisi yakına yapıştın mı? Yakılmadı böyle. O zaman halifeyi dersin. Korktun dersin böyle. Bir bakalım. Emreden bir bakalım. Peki. İndi tabii köle. Bir konak yerine merhale mola yerinde, köle. Bir yerine hastaneler. Tam artık kulüse gelince son merhale. Mala verilmiş, binecekler. Son merhale, mala yeri. Sıra, köle bir sırası. Sonra da. Köle, ya emir emiminin ne olur, ne olur bak. Bak şimdi oraya gideceğiz. Seni orada karşılayacaklar bu şekilde böylece. Ne olur, hakkı merdiven böyle, herkes şahit olsun. Allah'ım şahit olsun, ne olur böyle, ne olur, sen benim Adaletine gelsin, kesin garant olsun böyle şey. Mahşetine şahitlerine gerek kalmasın böyle. Kesin olmuş bu şey böyle. İn bakalım sen buraya. İn. Görün müydü tabii emir. Yine muhtemelenler. Yaklaşık Kudüs'e, bir dere çıkın. çıkın, dere çıkın, akar su. Hasenler meyvesine çıkan çarıklarını, yiyen geçecek böyle. Başlarının sıvadı. Su eline ayakkabını aldı. Su eline yolları. Giriyorlar bu şekilde işte gelirler ve karşılığına o Rumların büyüklüğü başpapazları, psikopazları, şunlar, bunlar belki Osmanlı ordusu böylece. Onlar baktılar, Allah Allah diyor, devreye tabi bakıyor, elinde devre, hele bu Ömer diyorlar, tamamen orta böyle, ismi duymuşlar böylece. Gelerek baktılar ki Hans-ı Ömer ayaklarının paçanı sıvamış, elinde bir sıvamış ayakkabıları. Devi yılları yük ediyor, köle üzerinde bu şekilde böylece. Şey. Yani böyle onların tabi bir tuhafına görüldü. Roma imparatorları, aslati kesin kesin muhtemelen be, Sadece şöyle böylece. Öyle görmüşler. Bunun etki de bu muhtemelen bak. Bunun etki de bu şekilde böyle. Yani İslam ve adaleteni görünce ne kadar evvel İslam ona edilirse bu etki yapmazlar muhtemelen be. Şey. Yaşanınca be. Yaşanınca bir alttan son içerisinde anahta getirirler, kalanhta getirirler. Yağ amel, tam değişim olacak şey böyle. Ondan sonra İslâm var şey elhamdülillah. Elim şimdi Meşri Aksa'ya geldi. Peygamberler ona karşıladılar. Ruhları tabii. Her insan, muhteremler öldüğü anında üzerinden ne varsa giysin onunla da gürülüyor. Ne var? İlerine varsa böyle. Öyle görünüyor da böyle. böyle. Her peygamber diyor, nasıl giyisi var üzerinde. Tabi bin sene önce, on bin sene önce kabilelerde, Amerika'da, Afrika'da her peygamber geldi. Her peygamber geldi. Her yöre neyse örfü aleti giyini, her peygamber o şekilde geldiler, toplandılar. Sayısı kesindir ama 124.000 din diye rivayet var böyle. peygamber diye böyle. Çünkü her kabileye geldi böyle. Afrika'ya, Amerika'ya, Kanada'ya böyle, Avustralya'ya böyle. Her tarafta peygamber geldi mutlular böyle. Her peygamber geldi. Değil peygamber geldi peygamber geldi ki tek ümmeti var ama böyle. Peygamber'ten böyle böyle. Karşıladılar, tabii ehlen ve tabi tabii. Ve böylece. E çok zaman aldın mı? Maliyet bu böyle. Maliyet maddeyle vakit de sığındı değil maneviyat bu böyle. Şimdi maddeyatta vakit zamanla sığındı zamanla böyle. Sığındı böylece. Hepsenin tanışın ne kadar? 104 bin. Bir de selam versen 100 bin selam edin. <gülüyor> Ama öyle maliyet böyle. Bir anda tanış hepsine bir şekilde. Tanıştığı adam Yüller Meclisi Asa'ya şey giderler. İşte gidene bir mosalede, beş asiye aşağı iner merdivenle böylece. Hemen sağdanımız namaz onlar da sen. O namaz kılarlar Şimdi namaz kılacaklar ama cemaat yapacaklar. Lavrazamda vezin olacak. Ben yani orada böyle muhakkaklar. İmam kim olacak şimdi imam? Diren Peygamber Efendimiz orada adam babamıza. Ve adam sen bizim babamızsın. Eder büyümüşsün, büyür misin, samayken düşmezsin. Ya yavrum evladın Muhammed dedi, yağın Muhammed dedim Ben Rabb'e bir hata ettim. Nereden yedim? Yüzün yok şimdi, size iman mı bu şekilde? Lakin işte Nuhalırsa, İbrâhîm be, ona bunu ata et bu şekilde, her şekilde elleri yamasın, sen de geçtiler şu sen gecelerle, layıksın. Cebrailistan Peygamber tut elinden, Geçildi. O Cebrailistan ezan okudu muhteriler böyle. Nabi okulmaz ama okudu. Yavrum, ezan okudu orada beni. Cebrailistan geçti. Cemaat hepsi peygamber. Böyle. Hepsi peygamber böyle. Hem de beden ruh halinde bedensiz ne geliyor? Yine kaşınmıyor, Ayağı yorulmuyor. Gerçekim yok. Acıkmıyor. Nefessiz dolanmıyor. Kalbe sıkışılmıyor. Ruh hali böyle. Boşu da böyle. Hiç ihtiyacı yok böyle. Abdest bozma ihtiyacı yok. Hepsi peygamber böyle. Hepsi ruh halinde. Hepsi cezbede böyle. Allah aşkında böyle. Barifetullah'ta, Cevallullah'ta böyle. Hepsi böyle. Elif içerisinde Hatim-i Ümmüya Mihrab'da. Çeksi okudu. Fatiha, şey böyle. Tabi tanı tanı, kelime kelime. Zaman olarak belki bir sene namaz böyle. Zaman olarak böyle. Bu ne var? tay zaman vardır. Kâamettir bu aslında. tay zaman vardır. Tabi bize nasip olmadı o cemaatle tebhübet tabi? Olmazlar bize tabi. Zengajınmış şekilde velice namaz kındır orada. Namazın sonra Miraç kısmı başlamış olur orada. Peygamberimizin durağ olduğu aya Sahra. Onun önemini açamam teyemler. İşte orada gökte çıkıyor, orada müteemmilden çıkıyor O güne kadar ancak peygamberlerin bildiği bir taş kaya yani. Büyük kaya muhtemelen. Ne bilirler böyle altı boş, altına giriliyor. Altına giriliyor. İnsan bu yüksek böyle boş boşluk altına gelecek. Altına giriliyor. Büyük kaya. Gerçekten kaya rengi de farklı muhtemelen Normal taşa benzemiyor böyle. Sanki böyle kahverengimsi gibi bir böyle. Açık kahverengi gibi böyle. Bir, bir mübarek bir kokusu var su var. Ee, önce oraya geldi böyle. Oraya geldi. Ona Ondan çıkışlar buraya. Sonra buraya bir mescit yapıldı, Mescit yapıldı buraya. Emi Bülent zamanda. Abdülentik Hazretleri'nin bilmeler var. Onun zamanında buraya mescit yaptılar böyle. Adı olduğu kubu, mescitin kuvveti Sahra. Mescit kuvveti Sahra'dı böyle böyle. Mescit haksızlar karşı karşıya böyle. Meşhalsine kubbesine geliyor böyle, karşı karşıya bile. Aynı gibi, böyle. Ay üstü benziyor meşhalsi, kubbesi böyle. Karşımdayak diyor. Biraz daha küçük tabi şeyden. Meşhulam biraz daha küçük o meşhüle kubbesi sahra, biraz ondan küçük. Ona çok benziyor böyle, böyle karşı karşıya böylece. Oraya bir meşhul yaptırdı. En iyi halifeler, Alimleri Hazretleri muhtereler. oraya gidenlerin ondaki oraya girmesi gerekiyor sen böyle. Kuruşa gidenler böyle. Peki gerekiyor oraya? Ne? Paganlar arasıya mazileri gitti zamanlar kuruş İsa değildi, Romalı sen böyle. Romalılar böyle Hristiyan böyle. Hristiyan Demek ki halkı Hristiyan da olsa, yönetim Han da olsa eğer bir şey kutsalsa, Genellikle edilir muhtemelen, edilir böyle. böyle. Yani günümüzde mesela Yahudilerin şeyinde, baskısında, zulmünde, onların hâkimiyet altında demek böyle de olsun ne gerekiyor? Cihati gerekir muhtemelen, böyle. Oraya giderse, Müslümanlar giderse oraya, oraya Araplar da bir yürek olur muhtemelenlere karşı, böyle, böyle. Yalnız değiliz, anlapakalınlara, seviniyorlar muhtemelen, böyle. Ama seviniyor, böyle. Mesela Kabe'ye muazzamada Beytullah'ta yedi, cahile zamanda, Mekke'nin fethine kadar Mekke müşkünindeydi böyle. Putlar vardı Kabe'de. Yani Mekke'ye hakim hakimdi. Onların idaresinde, yönetimde, yönetiminde Mekke mi Kabe'de putlar vardı, dikili böyle, etrafında böyle. Putlar vardı. öyleken Peygamberimiz namaz orada. Hatta ömreye geldi Medine'nin Medine ömreye geldi. Vardı. Demek ki bir şey kutsalsa, bir şey kutsalsa, ne kadarla başlayan bir engel varsa bile, orada tek edilmez olsun kutsal ne kadar. Birkaç ay gerekiyor. Şimdi gelin inşallah artık kelimeye. Bizim evladım bu bunu bildiriyor. İsra bölümü meleğim Kuran'da bildiriyor. İslam bölümüyle. Viraj bölümü o neyi söyleseydi geliyor ama o benim de Şia'ları şey da kaçıyor böyle. böyle. Bu muhkem dönüyor buna evvel. İsa Suresinin 1. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanel-lezi esra. Belan buraya ayet başlıyor. Subhanel-lezi esra bi'abdihi. Burada ulemaya çok dikkat çeken bir var şu an Ayet-i kerime ve sure i Şerife Subhan kelimesiyle başlıyor bak bunun. Subhan kelimesi. Neden? Iraç olayı çok bir mucize. Ancak tek peygamber nasip olan evrensel mucize. O gün insanları bunu anlayamayacağı için, inkar çekiliği için yani evet Muhammed gidemez ama bak Subhan'a başlıyor. Allah Subhan'dır ama. Subhan Allah. Deri Subhan Allah Celle Cale hep noksanda münezzeh. Yoksa Mevlam'a vereceğiz böyle. Yani şunu göremez mi, bunu bilemez mi, bu yapamadığı yok mu? Mevlam'ın böyle, böyle. bütün sıfatları sınırsız böyle. Her şeyi görür Evren'de böyle. İşimizi, dışımızı, kalbimizi, gönlümüzü, hücremizi böyle. Her şeyi Mevlam'a görür böyle, böyle. Her şeyi Mevlam bilir. Her simet işitir. Her sesi. Mutlaka, böyle. Kişi gönlünden Allah'a der, gönlünden Allah duyar işte ay böyle başlıyor. Subhan Allâh Allah öyle bir şey sanki Allah cileci Esra bir abdihi alakunu yürüttü. Esra gece yürütmeler gibi böyle. Şar'a olsa yürüdü onlara gelir böyle. Kendi gitti. Kendi gücüne gitti böyle. Kendi imkanlarla gitti. Kendi teğne gitti. Ay olmadı ya. Esra yürüttü. Kendi gidemezler. Bir abdihi Kulunu kullan mutta. Rabbin sordu Peygamber zemirajda kalkarsın mı mutta yemler? Ya Muhammed'im habibim, sana hitap edeyim. Nasıl seversin? Peygamber buyuruyor der. Allah'a bana kulun yeter. Bana kulun de. Kul, kul mu? Peygamber buyurdu. Bir abdi Allah kulunu, bu ne? Hi zamir. Bir abdihi okunuyor. Zamirdir bu okunuyor. zamiri yani Muhammedini mevlam bir yürüttü. Tek geliyor. Tek böyle, gece. Binemişti Haram bir. Bu da lelenin de temin var burada. Yani Arapça'nın bilimsel kısmı vardır Arapça'nın böyle. Ona girirse ki işte, uzak tabelece. Lelen bu da temin. Hülle dini, işin böyle. Gecenin az bir zamanında binler meşri haram, beşli başladı böyle. Binler meşri başladı. Binler beşli aksa, beşli kadar böyle. Bu kısım böyle. Din de ila böyle. Din itibariyle başlangıcı, ila nihayeti böyle. İslam böyle. böyle. Beşli başladı, bir Asya kadar. Elzi öremiş ofsay ki bereketle havliyor onun içerisinde mübarek kıldık. Evet mübarek oluyor bence. Hem maddi hem manevi güzellikler böyle. Yani dereler akarsu var. Kurusan akarsuları vardır. Meyve ağaçları çoktur. Sebze olur benim hatırladığım böyle. Sebze olur. Hatta öyle orada bulunan birine dinledim. askeri rol yapmış da Osmanlı zamanında birinin dinlerini, yani. Osman Efendi rahmetinden dinin muhterimler, o anlattı. O aski yapmış arada Osmanlı zamanında, kişi dedi yağmur yağmasa kudüs e dedi, suama olmasın yine sezi orta oluyor. Nasıl oluyor can? Suola tabii kalbatı tabi böyle. Gece oraya meren bir şey yağmıyor mu de? Nem bile yağmaz diyeceğim Gece ben her rahmet Efendi. her gece muhterimler. Bir görünmez böyle bir çiğ bir yandı böyle yağmur, ince bir çiğ yağmurur böyle. Onun nemini alır, o yetiyor onlara. Berek böyle böyle. E, zaten bereket mevcut böyle. İzlâh'ın bereket kılıyor böylece. Meyvası, akarsuyu var, şeyler vardır. Aynen çok kayalıktan gidiyor Amman'da oraya böyle giderken. Ben gittim zamanlar, o zaman Ürdün'e ayettirmişler Kudüs böyle. İkisi de gittiğinde nasıl oluyor herhaldeyle. O zaman Ürdün'e ayettirmişler, İslam'ın güçlüdü zamanlar böyle. Ama yarısı gösteriyor böyle. Doğu Batı Kudüs'ü iki aramıştı böyle. Orada biriket duvar vardı böyle. Doğu Kudüs, yani asrı Kudüs, ürdu elindeydi Müslümanlar hakkında böyle. Arada biriketten duvar vardı. Örülmemiş, sıvamamış biriket dedi böyle. Çok yüksek tam böyle. Üzerine terörügi orucunda vardı böyle. Vardı. Ben ilk son 60'de gittim oraya. Orada üç gün günde savaşta orası işgal ettim. Orası da Hatta sabah namazını kubri sahada kıldı muhtemelenler. Son sabah namazını böyle. Orada, darbe işleri kurtulması için inşallah. İşim tabi orada. Oturayım orada. Bir kişi var orada böyle. Bir kişi. Miram'ınken oturmuş. Gözü kapalı. Hep de böyle oturuyor orada böyle. Kimse kalmadı ondan başka da. Ben oturayım kenarda. Yanıma geldi bu sefer. Selam verdi. Aleyküm selam. Herkesi, Sübhan şu tesbih var mı? Sen de böyle tesbih. Onlar Sübhan derler tesbih. Sübhan fiye. Yeninde bir bir tesbih vardı. verdim. Başka var mı? Yok. Aldı verseler, şey, battı battı. Asam'ın yedi. Asam'ın yedi böylece. İzmir Sübhan'ın da böyle gitti. Oturken adamı muhtemelen böyle. Tabi görevli olan muhtemelen böyle. Böyle mekana, boş kalma mekana muhtemelen böyle. Mutlaka bir biri olur onlara böylece ilerler de